Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve salamü ala ila 68. ayette bir iki husus var demiştim. Size onları değinmeden geçmeyelim demiştik. Bu da ayetin ikinci kısımda, yani cimle biten cümlenin baş sonunda. وَاِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ lima عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ la يَعْلَمُونَ Bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, Yakup Aleyhisselam'a verdiği ilimden bahsediyor. Ve demiştik ki daha önceleri dersimizin birisinde burada Yakup Aleyhisselam'ın iki ilmi var. Birisi doğrudan Allah'ın öğrettiği ilim, birisi peygamber ve nebi oluşundan ötürü kendisinde bulunan ilim. O da nedir? Peygamberlik idraki, peygamberlik bilgisi e, nebi oluşundan ötürü, Allah'ın onu nebi olarak seçmesinden ötürü sahip olduğu fıtrat. Ona biz ne diyoruz? Nebevi ilim, nebevi fıkıh diyoruz. Şimdi daha önceden <gülüyor> Yakup Aleyhisselam'a birçok şey öğretilmiş ve onlardan Allahu Teala bahsediyor. Ve gerçekten o kendisine öğrettiğimizden ötürü, ilim sahibidir. Fakat insanların çoğu, bilmezler, neyi bilmezler? Ona kendi katımızdan bir ilim verdiğimizi bilmezler. <gülüyor> allah Teala Kur'an'ın muhtelif yerlerinde Peygamberlerine hem Kitabı verdiğini söyler, hem El Furkan verdiğini söyler, hem hikmeti verdiğini söyler, hem de kitap diye isimlendirdiği Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dan bahseder. Ayrıca peygamberlerine El Hukm dediği şeyden bahseder, El Hukm'u verdikler. Biz. Onlara diyor: Kitabı, hükmü ve nübüveti verdik. Bu ayet: "İna Musa el Kitāb walḥukm walnubu". Ve atayın Bani İsrail'e <gülüyor> el Kitāb walḥukm walnubu. Biz İsrail ollarına hem kitabı, hem hükmü, hem de nübüvveti verdik. Dolayısıyla kitap bildiğimiz vahiydir. Yazılı gelen vahiydir. Yazılı dediğimiz şey yani peygambere sayfalar halinde de olabilir Olmayabilirdi ama peygambere gelen vahye alimlerin bir kısmı diyorlar ki yazılı olmasa da kitap denir. Yazılı olmasa bile ona kitap ismi verilir. Kitap denmesinin sebebi de emir oluşu, Allah'tan gelen bir farz oluşu, ilim oluşu ve peygamberin bununla mükellefiyet olmasın. Ondan ötürü de Allah'ın kitap verdiğini söylediği zaman ayetlerinde yani hüküm verdi onların mutlaka yapmaları gereken bir şeyi onlara farz kıldı anlamındadır. Dolayısıyla peygamberlerin hepsinde bir ilim vardır. Bu ilim fıtrat ilmi, fıtrat bilgisidir. Ve Ayrıca kendilerine vahiy geldikten sonra da Allahu Teala onların idraklerini o vahyi kaldıracak ve kabul edecek ve insanlara onu açıklayabilecek şekilde onlara e, basiret ve yakin veriyor. Bu da onların insanlara Allah'ın risaletini vahiyine açıklarken yanılmamalarını, hata etmemelerini ve söylediklerinde isabetli hüküm vermelerini sağlıyor. Eğer öyle olmasaydı Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın verdiği hükümden dolayı ikisinde hata etmiş olması gerekir. Halbuki ikisi de iştihat ediyor. Hüküm veriyorlar bak fakat bu hüküm hakkında Allah'ın hiçbir vahyi inmiyor. İşte Allah'ın peygamberleri veya Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah Kur'an'ın dışında hüküm koyamaz. Peygamber başı başına hüküm koyamaz diyen adamlar mutlak şekilde İslam'dan çıkmışlar ve kafir olmuşlardır. Neden? Çünkü Kur'an sarahaten bunu bildiriyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hayatı buna şahit. O da bunu bize haber veriyor. Ki hem kendisi hem de kendisinden önceki peygamberler vahiy, vahyin dışında da hüküm koyuyorlardı ve allah Teala bunlara müsaade ediyordu ve buna izin veriyordu. Süleyman'la Davud kısası o kadar ilginçtir ki o işte sürü meselesi, birisinin sürüsü bir tarlaya girer, ekini işte ne yapar, yer veya telep eder. Süleyman aleyhisselam bir hüküm verir, Davud aleyhisselam bir hüküm verir. Davud aleyhisselam verdiği hüküm, koyunların tamamının tarla sahibine verilmesi. Süleyman aleyhisselamın verdiği hüküm, koyunların bir yılki ekin vaktine kadar tarla sahibinde kalması, sütünü, yününü, sütünü sahip yününden istifade etmesi ve gelecek senede tekrar aynı sahibine, mal sahibine, koyunları sahibine, koyunların iade edilmesidir. İşte burada Allah Hazretleri diyor ki, وَالسُّلَيْمَانَ وَدَاوُدَ اِذْ يَحْكُمَانِ fil الْحَرْفِ o ziraat meselesinde hüküm veriyorlardı. Hani hatırla ki hüküm vermişlerdi. İlme feşerdi. Ghanemül kavmi Bir kavmin bir topluluğun koyunları ne yapmıştı? O ziraat alanına tarlaya, bağ bahçeye girmişlerdi. ne, Süleymane? Burada anlattım ben dersimizin. Bundan iki üç ders önce. Fahamnaa Suleymana, ve kellen atina hukman ve ilme. Biz o ihtilaflı olayda hükmü isabetli olmayı, doğru hüküm vermeyi evla olan hükmü, yani hak olan hüküm de var, ehak olan hüküm de var. Davuntuk ki hak Suleyman'inki ehak. Davud'un ki doğru, Süleyman'ın ki daha doğru. Davud babası Süleyman oğlu. Fehemnâhe Süleymane biz o kadiyeyi, meseleyi Süleymana fehmettirdik. Vahy demiyor. Vahy ettik demiyor Allah Teala. Fehemnâhe Süleymane Fehm nedir? kalp-i alakası olan bir anlayış. Çünkü kalp-i alakası olan bir anlayış olsa yefkahu der, fakkahnahu der, akkalnahu der, öyle demiyor. Ona aklettirdik, ona fıkh ettirdik derdi. Öyle demiyor allah Teala. fe fehemnâhe Süleymanâ <gülüyor> ve kullen hukman hukmenu ilma. Süleymanın hükmünü ona biz fehem ettirdik diyor. Nefekere Davud'un günahı. Davud'a ne gelmedi? Vahiy gelmedi veya Davud'a fahim gelmedi. Ne yani kere Davud hatalı mı oldu? Davud aleyhisselam yanıldı mı? Hayır. Her birisine biz ayrı ayrı hükmetmesi için bir hükmetme yetkisi ve bir de bilme bilgisi verdik. İlim verdik. İlim iki anlamdadır. Bilmek, bilinen şey anlamında bir de. Yani ilim ve malum. Buradan da anlıyoruz ki Davud aleyhisselam da hüküm vermişti, Süleyman da hüküm vermişti ama Süleyman'ın verdiği hüküm Allah'ın muradı ve iradesiyle isabetli olması takdir edilmişti Allah katında. Öbürünün de hatalı olduğu hakkında haber gelmiyor Kur'an'da. Buradan anlıyoruz. Ki Nebiler müstakil hüküm koyarlar. Eğer müstakil hüküm koyamayacak ise ve insanlara Allah'ın vahyini açıklayamayacak durumda birisi ise Allah ne diye insanlardan daha geri zekalı birisini peygamber tayin ki? Onun için Ebu Derda radıyallahu anhu diyor ki: "Sen Kur'an'ın ayetlerini birçok vecihle görmediğin ve tefsir etmediğin sürece sen Kur'an'ı fıkh etmiş sayılmazsın. Ayetlerin birçok yönünü göreceksin. Ta Maide suresinde bir dersimizde anlatmıştım, kristal örneği verdim. Çevirirsin, çevirirsin falan hatırlarsanız her bir yönünden bir harika şey görürsün. Bir hikmet, bir ilim fışkırır her bir yönünden. Ama sen dönmüyorsun ki, bakmıyorsun ki, Gözünü, kulağını kapatmışsın. <gülüyor> birilerinin tefsirine, birilerinin meallerini mahkum etmişsin kendini. <gülüyor> Meal müştehitleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an'ı açıklamaya layık görmüyorlar. Hadi diyorlar, çıksın oradan aramızdan. Bizimle Allah'ın arasına girmesin peygamber. Biz diyor Kur'an'la muhatap olalım. Peygamberin nübüvvetini ve onun risaletini içe sayarak, onun Kur'an'ın yanında, onun açıklayıcısı olmasını istemeyen ve razı olmayan kimseler, kendilerini peygamberin makamına koyuyorlar. Peygamberden üstün bir makama koyuyorlar, yani onun açıklama etkisi yoktur, onun şöyle yapma etkisi yoktur, onun böyle yapma etkisi yoktur, bilmiyorum ne? Düşünebiliyor musunuz? Bu küfrün, Müslümanların ağzında dile gelmesidir. Küfrün, inkarın ve zandekanın Müslümanım diyen adamların dilinde tekellüm etmesidir. Dolayısıyla zayıf bir hadis vardır. Diyor ki o zayıf hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse denizin dibinde Süleyman aleyhisselamın bağlamış olduğu şeytanlar çıkacak ve insanların üzerine insanlara Kur'an okuyacaklar. Zayıf hadis. Ama var böyle bir şey. İşte hadis değil inkar edemezsin. Şeytanlar neredeyse Kur'an okuyacaklar diyor insanlara, şeytan Kur'an okuyacak. diyor musunuz? Çok vahim durumda yani İslam, sahiplenen yok. Samimi söylüyorum. İnsanlar dünyalarını, şöhretlerini düşünüyorlar, hak sözü söylemekten korkuyorlar. 69. ayete herhalde başlayacağız. Ve lemma dakalu ala Yusuf awa ileyhi ahahu qala inni ana inni ana akhuk. Fe la tabda'is bima kanu ya'malu. Yusuf'un yanına girdiklerinde awa ileyhi ahahu. Kardeşini yani Mısır'a geldiklerinde Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i aldı yanına götürdü. Ve yanında bıraktı. Bunun hakkında uzun hikayeler, İsrailiyatlar işbirisine girmeye gerek duymuyoruz. Âle dedi ki, İnni ene, gerçekten ben, benim senin kardeşim. İfadeye bak. Gerçekten benim senin kardeşim. İfadeyi gördünüz mü? Gerçekten ben senin kardeşinim demiyor. Gerçekte benim, senin kardeşim. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا Sakın herhangi bir korkuya, bir kuşkuya, onların yaptıklarından ötürü katılma. Kimler? Kardeşlerim. Şimdi babaları onu zorlar, verdi, Nusr'a gönderdi. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ Kaldılar, yediler içtiler, Yusuf Aleyhisselamla beraber kaldılar. Yusuf Aleyhisselam kardeşine abisi olduğunu söylüyor. Ama kitman etmesini, gizlemesini de söylüyor. Çünkü yolda söylemiyor, o Yusuf'tu diye. فَلَمَّا جَحَزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ سِقَيَةَ ف۪ي رَحْلِ اَخ۪يه۪ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذْنُونَ اَيَّهَةُ هَلَّ ع۪يرُوا Yusuf Aleyhisselam onların istediklerini teçhiz edip verince, suluk veya tas, onu ne yaptı? Kardeşinin, yükünün içine, denginin içine koydu, biz denk ona, hayvanın sırtına vurulan yüke. ثُمَّ اَوَّنَ Sonra arkadan birisi gitti, haber verdi, yolda onları yakaladı, dedi ki, ey kervan sahipleri, siz gerçekten hırsız kimselersiniz. Neye hırsızlar? Çalmışlar. Halbuki kimse Yusuf aleyhisselam yanına girmiyordu. Onlar ayrı yemek yiyordu. Yusuf aleyhisselam dünyanın tek başlarına yemek yiyorlardı. Aynı yatakta atıyorlarmış. Kardeşini kendi yatağına koyuyor, beraber uyuyormuş. Yani yılların hasreti düşünebiliyor musunuz? Kalu, dediler ki, ve akbelü aleyhim mâze tefkidûn. Burada, قَالُوا وَاَكْبَلُوا عَلَيْهِمْ Ne diye çevirmişler? 71 onlara dönerek ne dediler Onlara dönerek dediler değil mi? ماذا <gülüyor> تفقدون <gülüyor> Yani siz neyi arıyorsunuz? Neyi kaybetmişsiniz anlamında? Yani ne kaybetmişsiniz ki? Ne arıyorsunuz? şeklinde bir soru. قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَاَنَ بِهِ زَعِيمٍ Dediler ki, Melik'in kabını ve o kabı getirmiş olanı, yani devesinin yükünde getirmiş olanı arıyoruz ve oradan birisi işte o onlardan gelen birisi ve ene bih ben de ona kefilim diyor. Dediler ki tallahi laqad alimtum ma ji'na linfsada fil ardı ve ma kunna Birçok yerde yalan söylemişler Yusuf'un kardeşleri. Burada da doğru söylüyorlar. Dediler ki vallahi biz bildiğiniz gibi bildiğiniz ki biz de ifsad etmek için gelmedik, övüne de biz hırsızız. Çalanlar da biz değiliz. Yusuf'un adamları, aleyhisselam, قَالُوا فَمَا جَزَاهُوا اِنْ كُنْتُمْ كَذِب۪ينَ Bunlar babalarına yalan söylediler ya, yalan söyledikleri kadar Allah onları yalancı çıkarttırıyor. Orada yalan söylediler, burada da yalan doğru söylüyorlar ama inanılmıyor kendilerine. Bak yani Allah'ın ayetleridir. Bir yerde sen haksızken doğru söylüyorum diye yalan söylersen bir başka yerde doğru söylediğin halde Allahu Teala seni haksız çıkarır. İşte onların onları onlarda soranlar için. İbretler vardır işte bu. İbretlerden birisi bu. Bir yerde yalan yani doğru olmayan bir şey yapıp doğru olan bir şey yaptığını söylüyoruz. Ama başka bir yerde doğru da yapsan, doğru yaptığını söylediğin aldı. halk senin, insanlar doğru söylediğine inanmayacak. Senin yalan söylediniz inan söyleyecekler. İnandıramayacaksın. Öyleyse hep doğru olmak lazım. Çünkü bir doğru, bir yalan, bir doğru, bir yalan birbirini götürür. O onu getirir, o onu götürür. Sonra da ikisi de kalmaz. قال جزاؤه من وجد Dediler ki onun cezası bu çalınmış olan şeyin cezası, onu çalanın karşılığında alınmasıdır, verilmesidir. Keveleke necis salimi Allah -u Teala işte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Onlar demek zalim olarak adlandırıyor kimi? Allah Teala Yusuf'un kardeşlerini. Çünkü haksızlık ettiler. Yusuf'a haksızlık ettiler. Babasına yalan söylediler. İhtiyar peygamber o oğul şefkatiyle, evlat şefkatiyle, merhametiyle senelerce ızdırap çekti, azap çekti. Ama bir türlü öldüğüne inanmıyor diyorsun. O hasretten diyorlar ki saçları ağırdı, beri büküldü. Şimdi o komutan, o gelen askeri işte birliğin başındaki kimse فَبَدَأَ بِاوْعِيَتِهِمْ Önce Yusuf'un kardeşlerinin eşyalarını karıştırmaya, aramaya başladı. قَبْلَ بِعَائِ اَخ۪يهِ Kendi kardeşinin kadından, eşyasından önce. Sonra اِسْتَخْرَجَهَا مِنْ بِعَائِ Tek tek önce onları karıştırıp geziyor, bak ve ediyor. Sonra geliyor, ne yapıyor? En son kardeş, küçük kardeşe geliyor. Ya, o küçük ya, öbürleri büyük olunca onun çalma ihtibarı en son olmuş oluyor. Nerede çıktı? Küçük kardeşin devesinin yükünün içinden çıktı dediler ki bu çalmış o zaman. Keverike li Yusuf'a Ha işte biz Yusuf'a böylece siyaset, böylece hile ve tuzak kurmayı, kurma bilgisini öğrettik. Yani aslında burada feraset anlamındadır. Feraset öğrettik, verdik. Yusuf için diyor allah Ve Yusuf'a ait olmak olsun diye. Ma kana li aklı akavu fi dini meliki illa an yashah Allah Yusuf aleyhisselam kardeşin oldan getirtti ama onu o melikin kanunlarına göre tutuplayıp cezalandırmak için değil. Buradan da anlıyoruz ki müfessirlerin hepsi aynı şeyi söylüyorlar, hemen hemen ufakla Yusuf Aleyhisselam'ın o melikin <gülüyor> kanunlarıyla insanları yönetmediğiydi. Ve melikin ceza hukukuna göre, ceza kanunlarına göre kardeşini alıkoyup yargılamıyordu. Çünkü diğer insanların nezdinde bu basbaya bir suçtu. Herkes. Gerçekten böyle bir olay, vaka olmuş diye gidip onları yakaladı askerler ve getirdiler. Şimdi Mısır'da da sağda solda da bir sürü herkes duymuş oluyor icabında, böyle böyle oldu diye. E, şimdi onu cezalandırmak için getirmedim ama onlara sordu, bunun cezası ne dedi? Kimin, kimin devesinde bulunursa cezası o kimse köle olarak karşımda verecek Bu, İsrail ile arasında uydana bir şeriat olduğu için kendi şeriatlarına göre kardeşlerini cezalandırdılar. Demek ki orada kralın dini diye geçen şey, melikin dini diye geçen şey, o hükümdür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de maliki yevmi din يَوْمِ الدِّينَ din, din gününün maliki sahibi Allah, yani cezaların belirlendiği günün, hükmün verildiği günün, nihai hükmün verildiği günün, maliki anlamındadır. نَرْبَعُ دَرَجَةٍ مَنَّشَةٍ Ha! Orada illa en yaşa Allah ifadesi var. İlla en yaşa Allah, ancak Allah'ın dilemesi hariç. Yani burada ancak Allah'ın dilemesi hariç, acaba, Allah dilerse melikin kanunlarına göre kardeşini cezalandırır mı demek istiyor Allah Teala? Hayır. Burada Allah başka bir şey dilerse ancak Yusuf onu o şekilde hareket ettirir. Yoksa kardeşinin firavunun veya o kralın kanunlarına göre cezalandırmayı Yusuf düşünmemiştir. Biz böylece nerfa'u derecatin menneşâ Kullarımızdan dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. وَفَوْقَ كُلِّ ذ۪ي عِلْمٍ عَلِيمٌ Ve her bilgi sahibinin üzerinde kim vardır? وَفَوْقَ كُلِّ ذ۪ي عِلْمٍ عَلِيمٌ Allah, ilim sahibi olan Allah vardır veya her bilgi sahibinin üzerinde bir bilgi sahibi vardır. Tabi burada kendisine işaret ediyor allah Teala. Dediler ki bu sefer ne yapalım? Babalarına söz vermişlerdi, yeminle söz vermişlerdi. قَالُوا Dediler ki اِنْ يَسْرِكْ Tekrar yalan söylemiyorlar. Eğer çalmışsa, ondan daha önce, onun da bir kardeşi vardı, o da önce hırsızlık yaptı çalmıştı. Yani Yusuf sanki daha önce birilerinin malını çalmıştı, Yusuf da o mal karşında köle olarak verilmişti sanki. Öyle bir ima var burada. Öyle ya. Yusuf Aleyhisselam ne çaldı ki? Hiçbir şey çalmamıştı. Şimdi bunlar tabi Yusuf Aleyhisselam'a getiriliyorlar. Ondan sonra böyle söylüyorlar. tuturuyor, tuturuyorlar. Hepsi tekrar develeriyle Mısır'a geliyorlar. Siz Yusuf'a onu yaparsınız. Ne? Allah da onlara bunu yap diyor Yusuf. Allah söylüyor. Onun için diyor ya Allahutele. Yusufa. Onların burnundan getirecek ki Allah'u kala. Adalet tesis edecek ya, mizan sağlanacak, Yusuf'un intikamını alacak Allah-u Allah. intikamı alınacak, onlar tekrar geri geliyorlar, Yusuf'un huzuruna çıkıyorlar. Kalu, dediler ki eğer çalmışsam daha önce onun da bir kardeşi vardı, o da çaldı, hırsızlık yapmıştı. Yusuf bunu kendi nefsinde sakladı diyor. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِه۪ي وَلَمْ yubdiha lehum Bunu onlara kesinlikle ortaya çıkarmadı, izhar etmedi bellettme. "Kâl entum şerru mekânen ve'llahu a'lemu <gülüyor> bimâ tesifûn." Vallahi siz öyle kötü bir mekandasınız ki. Öyle kötü bir makama, mekana kendinizi koydunuz ki şerli bir makam, mekan. "Ve'llahu <gülüyor> a'lem bimâ tesifûn." Sizin Allah varsettiklerinizi çok iyi biliyor. Yani Yusuf'u hırsız göstermeniz, Yusuf'un kardeşine hırsız demeniz, Yusuf hırsız değildi. Hırsız dediler İftiraya bakın dünyanın gerçekten hırsızlık yapmadı Onlar öyledi diye Tamam madem öyle Yusuf hırsız Dünyamın hırsızdır Şimdi korkak Müslümanların takındığı Tavrın aynısı İrtica mı Biz irticaya karşıyız Gericilik Biz ona da karşıyız radikaller mi onları partimizin içinde öyle bir eritiriz ki size hiç ihtiyaç kalmaz onlar, sizin eritmenize gerek kalmadı onlar sizi eritti değirmen gibi geçtiler üzerinizden adam ne diyordu benim canım çıkıyordu radikaller silaha sarılacak onları engellemeye ben ben engelliyorum diyordu değil mi Aa, canı çıkıyormuş onları onlara mani olmak için efendinin Canın mı çıkıyordu? Bir zahmet olmasın dediler sana efendim. Biz hallederiz onu. Madem sen şahalet ettin ki içinizde hırsızlar var. Daha önce Yusuf'ta da çalmış diye. Hikmetler ayetler öğrenilmez siz. Öyle Yusuf parlamentoya girmişti, milletvekili olmuştu, falan olmuştu, filan olmuştu gibi hurafeler ve şeytani tefsirlerle Allah'ın kitabını tahrif edip insanlardan oy toplayanlar ne parlamente girecek? Ne halt yapacaksınız orada? Ha? Hapishanede özgürlük oyunu oynayacaklar. Çocuk oyunu. Ha? Hapishanede hiç özgürlük oyunu oynanır mı? Alo dediler ki ya ay aziz u aziz. Sefer Yusuf aleyhisselam aziz. اِنَّ لَهُ aban شَيْخًا كَب۪يرًا فَخُذْ اَحَدَنَ مَكَنًا Onun gerçekten çok yaşlı ihtiyar bir babası var. Büyük yaşlı ihtiyar bir babası var. Bizden birisini onun yerine alıkoy. اِنَّا نَرَٰىكَ مِنَ الْمَحْسِن۪ينَ Biz gerçekten seni iyi insanlardan ihsan ehli kimselerden biliyoruz, görüyoruz. قال ماعاذ dedi ki Allah'a sığınırız. Allah'a sığınırım. en خُذَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَانَ عِنْدَهُ Burada sanki onları Mısır makamlarını temsilen konuşuyor gibi konuşuyor Yusuf Aleyhisselam. Çünkü çoğul sigasıyla hitap ediyor, biz diyor. Allah'a sığınırız ki, kendisinin yanında eşyamızı bulduğumuzdan başka bir kimseyi alıp koyalım yanımızda. اِنَّ اِيَّنْ لَزَالِمُونَ Biz o zaman gerçekten zalimlerden oluruz. Allah Allah, niye böyle şey? kabı Bünyamin'in eşyasına koydular. Yerine bir başkasını alırlarsa biz salimlerden oluruz. E Bünyamin'i babasına göndermemekle babası incinmeyecek mi? Kırılmayacak mı babası? Babasını üzüleceğini bile bile babasını kahrolacağını bile bile tabiri caizse yani saniye şeyler bunlar. Niye veriyor? niye alıkıyor yanında, niye ona böyle bir şey yapıyor? Amacı ne? فَلَمَّ اسْتَيْئَسُ مِنْهُ خَلَسُ نَجِيَّا Baktılar ki, hiç çare yok. Ondan ümit kestiler. Bu Yusuf aleyhisselam için de olabilir binjamin içinde olabilir. Ama burada Yusuf Aleyhisselam söz konusudur. Yusuf Aleyhisselam'dan bir imdat, bir yardım koparamayınca, elde edemeyince kendi aralarında oturup konuşup fısıldaşmaya başladılar. Tale kebiruhum onların büyükleri dedi ki: "Elem taleem enne abakum kad akhadha aleikum mu'sikan min Allah min qablu ve min qabl ma farartum fi Yusuf." A. Siz bilmediniz mi, babanızın sizden Allah'a verdiğiniz bir misak aldığını ve daha önce Yusuf'a ne kötülükler yaptığınızı bilmiyor musunuz? فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِي Babam bana izin verinceye veya Allah bir hüküm benim hakkında gönderinceye verinceye kadar ben burayı terk etmeyeceğim sizi. Ben gelmiyorum. Ne yüzle gidecek babasına. Ve huve khayrul hakimîn Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Diyor ki babanıza gidiniz. Erci'û ilâ ebîkum Ne Babamıza gidin demiyor. Hazreti Ayşe, burada Peygamberimize böyle biraz kırgın olduklarında yemin ettiğinde varab bir İbrahim demiş. İbrahim'in Rabbine yemin olsun. Memnun olduğu zaman da varab bir Muhammed'in denmiş. Peygamber Hz. Ayşe der ki, ben ne zaman senin benden razı olduğun ben ne zaman razı olmadığını ben biliyorum demiş Rasulullah nereden biliyorsun ya Rasulullah, kızgın olduğun zaman İbrahim'in Rabbine dersin, benim adımı anmazsın fakat ancak sen beni, yani şahsen değil de yani ismen öyle anmıyorsun, benden razı olduğunda ''Varabbim Muhammedin'' dersin diyor, vallahi ya Rasulullah ben seni, Sevgini terk ettiğinde değil ancak ismini anlıyorum sadece. Yani ismini terk ediyorum. <gülüyor> Kızgınlıktan. <gülüyor> Şimdi buradaki hikmete güzelliğe dikkat edin. Ercihu ile ebikum. Babanıza dönün. Babamıza gidin söyleyin yok. Tamam mı? Artık kendisiyle bu <gülüyor> işin ilişkisi bitmiş gibi gidin babanıza söyleyin diyor. Çok iyidir. Sen kendi babası değil. Kendi babası da. Erziu ila ebikum fekulü ya ebene Deyin ki ey babamız innebneke sarakan Senin oğlum çaldı. Hırsızlık etti. Vema <gülüyor> şehidne Biz buna gözlerimize şahit olmadık. İlla bima alimne Ancak bildiğimiz söylüyoruz. Yani biz bildiğimize şahidiz. Çaldığına değil. Yani eşyanın onun devesinden çıktığına şahit olduk. Ee, evet. Şahit olmadık çaldığına. Ancak ilmimiz onun eşyasından o kabın çıkmasıdır. O kadarını biz biliyoruz. Ondan ötesini bilmiyoruz. kunna lil لِلْغَيْبِ biz gaybı bilen, gaybı hıfz edici olan kimseler değiliz. Halbuki ne diyorlardı? Biz kardeşimizi koruyacağız, hıfz edeceğiz, muhafaza edeceğiz falan filan diyorlardı. Ama şimdi kardeşlerinden haberi yok. Kardeşlerinin başına ne gelmiş onu bilmiyorlar. Yani çalmış mı çalmamış mı onu gerçekten bilmediklerini söylüyorlar. وَاسْأَلِ الْقَرْجَةَ الَّت۪ي كُنَّا ف۪يهَا وَالْعِيرَ الَّت۪ي أَقْبَلْنَا ف۪يهَا Eğer istersen şu uğradığımız köye sor. Köyün ahalisine. Sordur. İçinde yakalandığımız köyün ahalisine haber gönder, sordur. Ve içinde geldiğimiz kervana da sor. Herkes şahitlik geçecek ki nedir? Senin oğlun çaldı. Bu sefer Yakup Aleyhisselam diyecek bir şey yok. Köye sorun diyorlar. Bak, şahit sunuyorlar. Şahidimiz var diyorlar. Kervana da sorun. İki oldu şahit. Onlar da bilir. Onlara da soru istersen diyor. Onlar hepsi de böyle diyecek. Şimdi burada şehadetle ilim farkı çıktı ortaya. Bir şehadet, bir de ilim çıktı. Hadis ilmine şehadeti uygulayan Muhtezile diyor ki hayır bir hadisin iki tane sahabiden, iki tane insana, iki tane adile diyor rivayet olmadığı sürece kabul etmeyiz. Ve ilk duyan iki sahabe de Allah Rasulünün söylediğine şahit olacaklar. Yoksa almayız. O şekilde onlar da bir hadis usulü geliştirmişler. <gülüyor> Orada diyorlar ki ve inna le sadiqun ve gerçekten biz doğru söylüyoruz. Gerçekten eğer senin şahidin varsa iki adil şahidin ve söylediğin de doğruysa sen sadıksın. Bunlar yalancı ama konumları sadık konumunda. Kendileri yalancı. Ama şahit gösterdikleri şey ve kendilerini oturttukları konum gerçekten doğru. Acaba Yakup Aleyhisselam ne diyecek onlara? قَالَبَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَميلٌ. Dedi ki belki o sizin yine nefsinizin size süslü ziynetli gösterdiği bir şeydir. فَصَبْرٌ cemil. O halde güzelce bir sabretmek düşer bana. عَسَلْلّٰهُ اَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَم۪يعًا Bu sefer çok ilginç bir şey söylüyor. Umuyorum ki olaki yani burada tahakkuk gerçekleştirme gerçekleşme anlamındadır asa asa Allah enyetine bihim cemiyeye umuyorum inanıyorum ki anlamındadır orada Allah onların hepsini bana toptan getirecek kimi Yusuf'u küçük kardeşi büyük abiyi hepsini de Allah bana getirecektir yet yani bihim cemiyeye yani enyeti bihim bana üçünü de verecektir anlamındadır. Ki kendisi gidecek ya, şimdi ayeti getirecek şeklinde ifade etsen, onların kenan iline gelmesi gerekir. bunların kenan iline gelmediklerine göre, kim gidiyor sıra Yusuf, Yakup ve kardeşleri, oğulları ve Yusuf'un diğer kardeşleri. İnnehu huve el alimul hakim. O gerçekten çok bilici ve çok hakim olandır. İşlerini muhkem yapar ve yaptığı bir şeyi bir ilimle yapar. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسِفًا Hala Yusuf Aleyhisselam unutmamış. Ah demiş üzüntüm. Benim Yusuf'a Yusuf karşı çektiğim, duyduğum acılar, üzüntüler demiş. وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَضِيمٌ. Artık bu kez Tamamen gözlerini kaybediyor, gözleri bembeyaz oluyor, artık göremiyor. Çünkü e, üzüntüden, çok ağlamaktan ne oluyor? Gözleri e, ak, bembeyaz oluyor, katarak oluyor her neyse veya fazla tuz kaybından ne oluyor? Gözleri kör oluyor. <gülüyor> o e, üzüntüsünü, acılarını e, gizleyerek, saklayarak, içine atarak o kadar üzülmüştü onun için İbrahim aleyhisselam İbrahim e, radıyallahu anh öldüğü zaman peygamberimizin oğlu peygamberimiz ağlıyor, gözleri yaşla doluyor ya Resulullah diyorlar sen e, sen de mi ağlıyorsun diyor. hayır diyor, ağlamıyorum fakat o diyor Allah'ın kalbe koyduğu bir şefkat ve rahmettir onun için ben e, ağlıyorum diyor قالوا allahi tefte'u tezkuru Yusuf'e Allah Allah, sen hala vazgeçmedin, durmadan Yusuf'u mu anıp durup hatırlayıp duruyorsun? Hatta tekuna haradan ev tekunen minel halikin Yok, neredeyse sen bunaklardan aklını ve bedeni gücünü kaybetmiş olan bunaklardan olacaksın. Nedir bu alamın, bu sızlamanın? Ev tekunen minel halikin halikin <hasta hurting> Halik, ölen, yok olan, helak olup giden anlamıdadır. Yoksa sen helak olanlardan mı olacaksın? Ve innema eşku büfî ve huznî ilallâhi ve âlemu minallâhi mâ Dedi ki ben ancak ve ancak acımı, sıkıntılarımı, dertlerimi ve üzüntümü Allah'a şikayet ediyorum ve ben Allah'tan sizin bilmediklerinizi yani çok ilginç bir şey, hem belki birçok vaziyete, Allah onu muttali kılıyor, onu bilgilendiriyor, onu haberdar ediyor. Fakat buna rağmen peygamber sabrediyor, kolay değil ki peygamberlik. Onun için peygamberlerin sünnetlerini itiraz edenler, peygamberin yok şusur alınır, şunu alınmazmış, yok sünnetiyle böyle amel edin, bununla şöyle edilmezmiş. efendim yok haberi vahitmiş, yok haber fistanmış, Buna benzer, sünnet-i seniyyeyi nebevi, peygamberin nebevi sünnetini ve ilmini hafife almaya çalışan ve kendisine sünnet ağır gelen kimseler, peygamberlerin çektikleri sıkıntıları, acıları ve Allah'ın onlara verdiği ilmi bilmeyen kimselerdir. Yani onlar nasıl, oh normal insanlar gelmişler, görevlerini yapmışlar, çekmişler, gitmişler, sanki bizim bir dernek kurmuşlar, vakıf kurmuşlar, e, ağa, paşa, zengin, bey gibi yaşamışlar. Ondan sonra e, tıkır tıkır işleri yolunda gitmiş, Allah'ın zoruna gitmişler, görevlerini yapmışlar. Sanki böyle olmuş. Halbuki o, o insanların üzerimizde hiç mi hakkı yok? Bizim Rabbimiz ya, her şeyimizi veren Allah'ın eminleri, elçileri, güvendiği kimseler, onlar güvenli olmasaydı kim Allah'ı tanırdı? Peygamberlerden sonra sapan insanlar taşlara, putlara, ağaçlara, göklere, yıldızlara, ateşlere ibadet etmedi mi? Mahvolmuştu insanlık. İnsanlık helak olmuştu, karanlıktaydı. Zulim, işkence, kan, savaşlar. Bunlar geldi insanlığı kurtardı. Gerçekten öyle. Şimdi bunların hiç mi insanlık üzerinde bir hakkı yoktur, özellikle de biz Müslümanlar üzerinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, saçını sağından taramış olduğunu söylesin Haydi yavrum bunun ne anlamı var? onlara çeşitlenir lazım. Bunu ne anlamı varmış? O gün işte el şöyle oluyormuş da, sabun yokmuş da, onun için sol elle yemiyorlarmış da, bilmiyorum ne, peygamber onun için. Akla bak, Allah Allah! O gün insanların canı çok sıkılmış da, peygamberler dışarıdıklar, ya bu kadar Tanrı'ya ibadet etmektense bir tane uyduralım, bir tane yapalım daha iyi. Herhalde peygamber de böyle bir akli mantık yürütmüştür de, bir tane ilah üretmiştir, haşa. Yarın birisi işte öyledir kardeşim, demiyorlar nihayet sosyologlar. Evet, okuyun sosyologların dine bakışını, batılı sosyologlar hep böyle. cevab heves, kölesi bunlar. dedi ki, Yakup aleyhisselam çocuklarına, Ya beni, ya ey çocuklarım! اذهبوا فتهassesu min Yusuf ve ahiyhi ve la tehyesu Gidin, arayın, araştırın, gizli gizli her tarafa bakın. Yusuf'u <gülüyor> ve kardeşini bulun, ondan bir haber getirin. وَلَا تَيْأَسُمْ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُمْ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ <الْكَافِرُّ> Bu ayet bugün bize nasıl hitap ediyor biliyor musunuz? Bu ayetin kurtulursak cennete gireriz. Gerçekten şüphesiz ki Allah'ın rahmetinden Rauh, genişlik, rahmet demektir. Ruh demiyor, Rauh. Da cennet, rahmet, yani Rauh, Allah'ın her zaman rahmetiyle yetişmesi demektir. Ama adam şimdi diyor, şeyhin diyor, Rauh'ından ümidini gezer, zinkâfir olur. İşte, Gavs hazretlerinin diyor, Gavs dedin mi hemen gelirdi. ya bu cindir ya şeytandır çağrımıza hemen geldiğine göre işte insan öyle yapamaz. Ya cindir ya şeytandır. Gavs dedikleri şey Allah'ın rahmetinden ancak kafir topluluklar, kafirler topluluğu, ayetin tam tercümesi Kafirler topluluğu, üminle keser. İşte şimdi Müslümanların elini kaldırmamalarının tek nedeni bu. En büyük sebebi bu. Allah'tan rahmetin, Allah'tan ümidini kesmeleri. Allah'tan ümidini kesmişlerdir. Demokrasi, mahkemeler, üniversiteler, havukatlar, hakimler buraya başvurulur. Yürüyüş sokakta yürümek, üniversitenin kapısında dikilip pankart açmak, bunu yapmak. Çare ümitlerden beklenir. Hangi şeyden beklenir?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 Yusuf'un yanına girince yani huzuruna çıkınca, dediler ki ey aziz, bizi ve ailelerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu şiddetli bir açlık ve kıtlık kasıp kavurmakta ve biz de çok az bir parayla geldik. فَاَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ وَتَسَدَّقْ عَلَيْنَا ilginç bir şey, ticaret yapmaya gelmiyorlar bu sefer paramız yok diyorlar, gerçekten az olabilir paraları, çok az bir parayla, dinar dirhemle geldik, bize yeterli ölçüde buğday, arpa, her neyse ver ve bir de tesaddaq aleyna, yani fazladan da bize biraz sadaka olarak bir şeyler ver artık baya düşmüşler baya zor durumdalar Kolay değil. Koca çölleri aşıyorsunuz. Siz o çölleri bir görseniz, Oralar nasıl geçilmiş, nasıl gidilmiş. İnsan yok. Allah gerçekten mütes mütesaddiğini, tasadduk edenleri güzellikle cezalandırır, yani mükafatlandırır. Yusuf bu sefer onlara döndü. Dedi ki artık Yusuf'un da şeye geldi. Onu da sabrı tam son noktada. قَالَهَا الْعَلِمْتُمْ مَا فَعَالْتُمْ بِيُوسِفَ Dedi ki biliyor musunuz? Bildiniz mi? Anladınız mı şimdi? Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı ki sizler cahiller idiniz. Cahil olarak yapmış olduklarınızı bir hatırlayın. Bildiniz mi? Kalu dediler ki: "E inneke le anta Yusuf yoksa sen misin Yusuf? Yoksa sen Yusuf musun?" Kale ene Yusufu ve haza ahi. Dedi ki ben Yusuf'um. Ve bu da benim kardeşim. Katmenallahu aleyna اِنَّهُ مَنْ يَدَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمَحْسِنِينَ Dedi ki işte böylece Allah gerçekten bize büyük nimetlerde ve minnet ikramında bulundu. Yani minnet, nimet verme anlamındadır. Karşılıksız verme anlamında. Gerçekten kim takva ile sakınır, ittika sahibi olur ve sabrederse, Fe inna Allah la yudi'u ajra al muhsinin şüphesiz ki ihsan sahibi olan kimselerin mükafatlarını, ecirlerini zayi etmez, yok etmez. Demek ki ve men yattaqi Kim Allah'tan korkar ve sabredersin. Allah'tan korkmak haramından sakınmak, haramını işlememektir. Emrettiklerini yapmaktır. Ve bir Belalara karşı sabretmek, Allah'a itaatte sabretmek. Tabii, Allah'a itaatte sabır göstereceksin. Dolayısıyla birçok insan vardır ki Seyyidü'l-Rahmetullah aleyhine öyle diyor. Birçok nice insanlar vardır ki diyor mesela açlığa dayanırlar veya işkenceye dayanırlar fakat kadın fitnesine sabredemezler. Nice insanlar vardır ki işte makam ve şöhrete sabrederler de bilmiyorum şuna şuna şuna sabredemez diye örnekler verir. Yani her insanın sabredeceği şey çok farklı oluyor. Kimisi paraya sabredemiyor, kimisi makama, kimisi kadına, dünyaya sabredemiyor. <gülüyor> فَالُوْتَ اللّٰهِ Kardeşleri şimdi pişmanlıkla dediler ki vallahi yani tallahi laqad aleyna ve in gerçekten Allah'a yeminler olsun ki Allah seni bizim üzerimize tercih etti. Seni bize tercih ederek seçti, üstün kıldı. Ve biz gerçekten hata edicilerden idik. Yusuf Aleyhisselam der ki Söyledi: "Sizlerin günahları Allah'ın günahları için bağışlanacak. Allah, günahları bağışlar. Allah, Bugün size, size hiçbir zorluk, Allah, hiçbir şiddet, hiçbir günahları yoktur. Allah, sizi affetsin. Allah, günahları bağışlar. Allah, günahları bağışlar. Allah, günahları bağışlar. Allah, günahları bağışlar. Allah, günahları Gid hebu bi kamisi hada. Tabi şimdi olay anlaşıldı. Yusuf Aleyhisselam diyor ki alın şu gömleğimi götürün. Gid hebu bi kamisi hada. Falquhu ala waji abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ejma'ni. Alın bu gömleğimi götürün. Babanızın yüzünün üzerine atın o gözüne kavuşacaktır ve bana bütün ehlinizi topyekun hepsini alın getirin. Anneniz, babanız, akrabanız, çoluğunuz, çocuğunuz kim varsa onların hepsini alın getirin. Bunlar kim? Beni İsrail işte. İsrail oğulları şu anda bizimle harp eden, bizimle savaşanlar peygamberimizin çocukları. Bunu biliyor musunuz? Yakup'un çocukları, Peygamberimizin çocukları bizimle harp ediyorlar. Bu ne çetin imtihandır ya, biliyor İsrail oğulları işte, oğulları yani. Wa atuni bi ahliku majmū'in. Tabi burayı nereye izah edersiniz şimdi? hele filozofların nübüvvetiyle izah etmeye kalksanız onların nübüvvetin nebevliyi açıklamalarına safsatalarına baksanız ya onun için onlara göre Cebrail Aleyhisselam Hazreti Muhammed'in aklı <gülüyor> yeryüzüne yakın en gökyüzü peygamberin aklıymış. Orada hayal edermiş, hayal edermiş aklından ilham alırmış, Aklından da ilham alınca o vahiy oluyormuş. Farabi ve İbn Sina Fahriddin Razi. He? Fahriddin Razi o da bunu söyler. Weylun lehum. Cehennem ateşinden nasıl kurtulacaklar? Ve lamma fasalat kervan Misr'dan çıkınca, ayrılınca Kâle <gülüyor> ebûhum babaları dedi ki, hepsinin babası. Kâle ebûhum, inniyle ecdû rîhâ Yûsuf'a. Lâvla en tufennidûn. Kâlu t'allâhi inneke lefî dâlâlikel-kadîm. Şimdi burada bizim dikkatimizi çeken bir şey var. Sanki Yûsuf'un kardeşlerinin tamamı Mısır'a gitmemişler. Çünkü diyor, kervan Mısır'dan ayrılınca babaları dedi ki, ben Yusuf'un kokusunu buluyorum. Biz onu bir zamanlar uzun anlattık, kimi dedi ki rüzgar getirmiş, kimi şöyle dedi, kimi onun kokusunu burnunda yarattı, zihninde yarattı, falan birçok görüşler var. Ya Allah her şeye kadirdir, yani ne uğraşıp duruyoruz, peygamber duymuş işte, bitti, tartışmayı kes. <gülüyor> Keşke onu yok etmeseniz, yani veya bana demeseniz siz delisin, aptalsın. Yine saçma sapan şeyler söylüyorsunuz deme. Korkarım ki bana öyle dersiniz. Veya şimdi bile, şimdi deseniz ya, aslında öyledir Arapçanın orijinali. hadi şimdi de sen bunaksın, sen aklını yitirdin deseniz ya, artık mucize bütün gerçek bir de ortaya çıkacak. لَوْلَاَنْ <gülüyor> تُفَنِّلُونَ İki yanıma da geliyor. Fakat o burada müfessirlerin çoğunun çevirdikleri anlam yani bana işte bunamışsın veya beni aklını yitirmiş olarak isimlendirmesiniz. قالوا <gülüyor> kelefi إنك لفي ضلالك القديم yemin ediyorlar babalarına peygamberin sen eski sapıklığındasın, Sen hala eski şaşkınlığının içindesin. فَلَمَّا اَنْ al الْبَش۪يرُۜ Beşir kavmin önünde giden müjdecidir. Kervan geride, Beşir geliyor. Yani müjdeleyici olan geliyor. Gömleği almış, o önünde gelir. Yusuf'u bulduk, o, o sevinçle uçup geliyor, Yakub'un yanındakiler de diyor ki sen hala eski şaşkınlığındasın. Tıpkı kimin gibi Cab bin Malik'e gelen ashabi gibi. Üçünün belki kafir olma riskinecek diye korktuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine gitmeyenlerin sahabi gece koşuyor. Atın üzerindeyim çıplak ata Cab bin Malik'e haber getiriyor. Ata bindiği halde ulaşmadan uzaktan bağırıyor. "La hem kostri hem bağırıyor sesim gitsin diye. Allah sizin hakkınızda tövbenizi indirdi demiş. Yani o insan o gün se yaşadığı sevinçle bu işte Yusuf'un gömleğini getiren insanın sevincini siz düşünürüz. Düşünün ki siz, sizin kardeşiniz öyle bir durumdasınız. Sizin babanıza bu müjdeyi götürüyorsunuz ve oğlunuz size bu müjdeyi getiriyor. Yıllardır bu ızdırabı acıyı çekmişsiniz. Onun için Beşir diyor allah Teala müjdeci. Elkahu ala vajhihi fartadda basira. Felemme encael beşiru elkahu ala vajhi fartadda basira şimdi geldi müjdeci gömleği Yakup Aleyhisselam'ın yüzünün üzerine attı ve Yakup Aleyhisselam hemen gördü. Gömlek gelince yüzünün üzerine örtülünce Yakup Aleyhisselam'ın gözleri açıp verdi. Çok ilginç şeyler bunlar. Hakikaten yani aklen izahı asla mümkün olmayan şeylerdir. Onun için İb-i Teymi'ye der ki peygamberlerin nübüvvetlerinin en baş ve temel şahidi mucizedir. Ama akılcı kelamcılar modernistlerde mucizelerin topunu inkar ediyorlar. Kur'an'dan başka peygamberimizin mucizesi yoktur. Kur'an'dan başka peygamberin mucizesi yoktur. Ne demek oldu bu? sünnet top topyekün hikâş. Sünnet mucize değil mi? Sünnet mucizeden sayılmıyor mu? Kisra'nın sarayının yıkılacağını söyleyen peygamber hangi Kur'an ayetinden söyledi bunu? Bizans'ın fethedileceğini söyleyen peygamber hangi ayete dayanırlar söyledi? denizlere, gemilerin üzerine atlarınızla bineceksiniz ve fetihlere çıkacaksınız. Hangi ayet söylüyor bunu? He? Sen de o gün orada olacaksın diyor. Ey Ammar seni azgın bir taife öldürecek. Ammar'ın öldürülmesinde Peygamberimiz hayatta mıydı? Sahabenin tamamı diyorlar ki şahidiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi ve Ammar diyor ki ben bugün öleceğim diyor. Hepiniz bilin ben bugün öleceğim diyor. Çünkü o an süt içiyormuş. Hanbar demiş ki, sen süt içtikten sonra öldürüleceksin demiş. Şehit olacaksın. Bunlar hep tahakkuk ediyor. On binlerce insan görüyor. Sen gel de sünneti inkar edene kafir deme. Sen gel mucizeyi reddeden insana kafir deme. Hazreti Muhammed'e iman etmemiş sayılırsın. Mucizesi yok diyorsan. Onun için kardeşim siz dediğim gibi bizim dinimizde adamlar savaşıyor, hem de en yakınımızda. Biz bunun farkında değiliz. Ama ölünce farkında olursunuz Allah iş işinden geçerli. dedi ki Yakup Aleyhisselam Kale Aleme kullekum inni alemu minallâhi mâ la te'alemûn ben size demedim mi, ben Allah'tan öyle bir ilim biliyorum ki, sizin bilmediğiniz bir ilimdir o. Sizin bilmediğiniz bir ilim neydi ki onu Peygamber biliyordu? İşte ben ona nebevi fıkıh diyor. Nübüvvet Fıkıh ve nübüvvet ilmidir. O Allah'tan gelen yine bir vahiydir. Allah'ın Peygamber'e öğretmesiniz, ben sizin bilmediğinizi biliyorum. E onların bilmediğini biliyordu da Mübarek niye söylemedi? Senelerce sustu. 30 yıldan fazla bir zaman hatta bazı tefsirlere denir ki Yusuf'a gittikleri zaman Yusuf 80 yaşındaydı. Ya buna bilek mi dayanır ya? Gerçekten çok zor. Kalû yâ benâ istâfir <gülüyor> lenâ günûbenâ innâ kunnâ Dediler ki, ey babacığımız! Bizim günahlarımızın bağışlanması için istiğfarda bulun. <gülüyor> Biz gerçekten hata edicilerden idik. قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ۪ي اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمِ Dedi ki, ben Rabbime sizin için istiğfarda bulunacağım. Bulunacağım. اِنَّهُ el الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ O gerçekten çok bağışlayıcı ve acıyıcı olandır. Size acır ve sizin günahınızı da bağışlar. Ama bize kalsa yok, hiç bağışlamak yok. Birisini hapse koydunuz mu dünyada. Hiç çıkarmayacaksınız. Niye? E, cennete girdiğin zaman ebedi çıkmak yok, bir de cehenneme girerse ebedi çıkmayacak. Ha, öyle demiyor musunuz canım? Modernistler, cehenneme giren cehennemde kalmalı, cennete giren cennette kalmalı. Yani, kim o zaman cennetlik, cehennemlik, şu yerinde gezenlerden? Var mı gösterebileceğiniz kimse? Var mı? Onun için diyorlar ya, günah işleyen cehenneme girdi mi büyük, büyük, büyük günah işleyenler, asla çıkmayacaklar oradan. O zaman dünyada sen de günah işleyeni eğer yönetici falan olduğunu kabul edelim. Koydun mu hapise ilk çıkarma ölünceye kadar kalsın orada. Ne günah işlerse işlesin. Küçük günah, büyük günah ebedi hapis. Tertemiz. Hırsızlık ebedi hapis. Adam öldürme ebedi hapis. hapis değil mi? Yalan söyleme, yalancı şahitlik yapma ebedi hapis öyle mi? Sen bunu kendi adaletine layık görmüyorsun da Allah'a utanmadan nasıl layık görmüyorsun? فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبوه وقالا دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Yusuf'un huzuruna geldiklerinde babasını, annesini, huzuruna aldı, yanlarına içeriye aldı ve onlara dedi ki: Bugün Mısır'a emin olarak Allah'ın izni ile giriniz. Allahın mesiati ve iradesiyle ile girdi. Vrfa abayiğe ve anne ve babasını kendi kürsüsünün bulunduğu aşla işte şeyin tahtın üzerine çıkardı ve hepsi annesine hepsi Yusufa ne yaptılar secdetler. Vrfa abayiğe al arşi ve xarı lehü sünjda annesini ve babasının aldığı o makamına ama kardeşlerin hepsi ne yaptılar? Yusufa şükür olsun, teşekkür olsun diye diz üstü çektiler ve secdeye varmış. Ve qala ya <gülüyor> ebati babacığım dedi. Haza tawilu ru'ya ya min qablu. Kad ce'alha rabbi haqqan. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِي وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي مِنْ بَعْدِ أَنَّزَغَ أن الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ يِخْوَةِي إِنَّ رَبِّي لَتِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Dedi ki ey babacığım işte bu benim daha önce gördüğüm rüyanın tevilidir Allah onu Rabbim onu hak olarak gerçekleştirdi bugün. Hakikat haline getirdi. Kadzi ala hakkan hakikat haline getirdi. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozup ifsad ettikten sonra da sizi o çölden kırsal kesimden aldı getirdi. Gerçekten Rabbim latifun lima yasha. Dilediği şey için, o dilediği şeyi işlemekte, yaratmakta çok lütuf ve çok incelikler sahibidir. İnnehu huvel alimul hakim. Gerçekten o, çok ilim sahibi, çok bilici, çok hikmet sahibi, hikmetle, ihkamla iş yapan bir Rabbdir, bir ilahtır diyor. Şimdi burada çok ilginç şey vardır. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِلُ رُؤُيَا يَقَدْ جَعَلَهَا رَبّي حقا. Ya babacığım, bu işte benim daha önceki rüyamın tevilidir. Rabbim onu bugün hak, gerçek hale getirdi. Şimdi bir rüyayı düşünün ki peygamberin rüyası, Allah Azze ve Celle onu hak hale getiriyor, hakikat gerçek haline getiriyor ve bunu gösteriyor kullarına. Allah Azze ve Celle'nin de önümüzde o kadar ayetleri var ki, bize ibret olarak şunu yapın, şunu yapmayın. Bunu yaparsanız böyle olur. Şunu yapmazsanız şöyle olur. Derken allah Teala, aslında bize hiç yıllar sürecek olan, 80-90-1000 yıl sürecek olan bir ibret almamızı beklemiyor. Bütün peygamberlerin hayatını bir çırpıda gözümüzün önüne seriyor ve Allahu Teala o kadar uzun bir zaman ızdıraplardan, azaplardan, çilelerden, işkencelerden geçmeden tüm nebilerin, tüm peygamberlerin ilimlerini, hikmetlerini, ibretle kıssalarını Kur'an'da gözümüzün önüne koyuyor. Ve bundan ders almamızı istiyor. Ama biz hala bundan ders alamıyor isek Yusuf'un kardeşlerinden de çok sürünürüz, ben İsrail'den de çok sürünürüz. Çünkü, bize gelen mucizenin büyüklüğü karşısında ki cürüm de büyüklük ve küçüklük arz eder. Cürüm ne kadar büyükse, yani mucize ne kadar büyükse işlenen cürüm de o kadar büyük olur. Dolayısıyla bugün insanların, özellikle müslümanların içinde bulundukları ızdırap, önce şunu düşünsünler, zalimler biziz desinler. Başkaları zalim, başkaları kafirdir demesinler zalimler biziz desinler. Nefsimize zulmeden, dine zulmeden biziz desinler baştaki. Ya Rabbi biz zalimlerdendik, biz hata işleyenlerdendik. Bizi affet Rabbim desin Müslümanlar. Allah o zaman kapıları biz açacaktır. Ama biz sütle yıkanmışız, Zemzemle arınmışız. Hiçbir şeyimiz yok. Allah'la o kadar aramız güzel ki Allah'la o kadar birbirimizden hoşnutuz ki o Allah bizden o kadar razı biz de o kadar ondan o kadar razıyız ki bize hiç yardım etmiyor. Buna rağmen bize hiç kapılarını açmıyor. Galebe ve üstünlük hep kafirlerin ve düşmanlarımızın. Zelil olmak, zillet içinde olmak hep sanki bizim kaderimiz. Haşa ki öyle olsun. Niye böyle ama? Demek ki doğru değil yani, Rabbi aleminle Müslümanların arası değil. Müslümanım diyenlerin arası değil. Niye? Çünkü Allah'ın ufukunu çiğnemişler, Müslümanların ufukunu çiğnemişler. Afganistan'da deprem oldu, kuruş para göndermedik. Niye başımıza taş yağmıyor diye düşünüyorum. Öldük mü ne oldu bize? Ben anlayamıyorum gerçekten. Hepimizin kalbi taşlaşmış, kararmış. Ama Türkiye'deki gençliği gaza getirmek için bir zamanlar bir siyasi parti durmadan milletten para pompalıyordu, para topluyordu, Afganistan'a gönderiyoruz diye. Nereye gitti, nereye gitmedi Allah bilir. Peki ya bugün niye yok? Rant yapmıyor onun için. O bir zamanların furyasıydı, geçti. Nerede kaldı? Abi, Müslümanlar Afganistan'ı bu hale getirdi. Afganistan kendisini bu hale getirmedi. Müslümanlar ve bir de Allah'ın düşmanları onları bu hale getirdiler, birbirlerine düşürdüler. Müslümanların suçu. Tamam, her giden onları bir tarafa çekti. Burada Yusuf Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye şükranlarını ve dualarını iletmek için Ey Rabbim diyor, Rabbi kat'ateyteni minel mulki ve öğretti beni min tevil el ey Rabbim, sen gerçekten bana mülkten bir şey verdin kat er teyteni min el mulki otorite yönetim hakimiyet egemenlik üstünlükten bana bir pay verdin ya rabbim ondan bir pay ve bana ehadifin tevilini öğrettin. Onun il, ilmini verdin. Peygamber bunu söylüyor. Yaptığı şey neye dayanıyor Yusuf Aleyhisselam'ın? Vahyi medlufe dayanıyor öyle mi? Vahyi medluf yoksa vahiy gayri medluf da yoktur. Allah'ım Rabbi Korkunç bir şey yani. Ben tahammül edemiyorum, kaldıramıyorum bu meseleleri artık. Fatir es-semavati vel ardı ente veli fi'd-dunya vel ahire. Tewaffani salih Ey Rabbim, sen göklerin ve yerlerin yaratıcısı, onlara şekir veren, onları açan, genişletensin. Çünkü Fatır bu anlamada geliyor. Kazan anlamına, yaratan anlamına gelir. Derinliğine kazan, genişliğine yaratan. Sen dünyada ve ahirette benim velimsin, işlerimin sahibisin, işlerim senin elinde. Yöneldiğim sensin, sevdiğim, itaat ettiğim, ibadet ettiğim sensin anlamında. Beni müslüman, bir müslüman olarak öldür. Teveffenî Müslüman, beni bir müslüman olarak öldür ve beni salihlere kat. Dâlik min enbâ'il gaybi nûhîhi ileyk Bu gaybın haberleridir sana vahy ediyoruz onu. Mâ kuntethedrî mâ kunt ledehim sen onların yanında değildin. İf ecme'u emrahum ve hum Onlar kararlarını icma et edip bir araya getirdiklerinde söz birliği edip Yusuf'a tuzak hile kurduklarında, sen onların yanında değilsin. Burada Mekkelilere ve kafirlere yönelik ayetler başlıyor. وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Ey Muhammed, sen ne kadar hırs göstersen de, gayret çaba sarf etsen de, insanların çoğu iman edici değillerdir." mekkeli kafirler demişlerdi ya Yahudiler Yahudiler onlara demişler "Gidin sorun. Muhammed bakalım Yusuf'tan bir şey biliyor mu?" Ona böyle bir kıssadan bahsedin. Babası olan, kardeşleri olan şöyle şöyle birisi varmış. Kim olduğunu biliyor musun? "Ve ma tes'aluhum 'aleihi min sen o mekkeli müşriklerden hiçbir şey yaptığına karşılık hiçbir ecir talep etmezsin. In huwa illa zikrun lil alamin." Kur'an ve sana inen vahiy sana gaybın haberlerini vermiş olmamız tüm insanlık için ancak bir hatırlatma, bir zikirdir. Hem geçmiş topluluklar için hem de gelecekte olan topluluklar için. وَكَأَيِّمْ ayetin آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمَرُّونَ عَلَيْهَ وَهُمْ عَنْهَ مُعْرِدُونَ Nice göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki onlar o ayetlerin üzerinden geçerler de yine de Allah'ın ayetlerinden yüz çevirirler. Ayetlerin üzerinden geçiyorlar bugün. Yıldızların, göklerin, ayların üzerinden geçiyorlar. Ama yine de ne yapıyorlar? İnsanlar bugün, o gün de öyleydi. İnkar ediyorlar ve Allah'tan yüz çeviriyorlar. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْتَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ musrikun. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmez. Demek ki müşrikler ve kafirler Allah'a iman ediyorlar ama ancak ve ancak şirk koşarak, şirk koşmadan Allah'a ortak koşmadan iman etmiyorlar. Ya ilahına ortak koşuyor, ya putun ortak koşuyor, ya şeyhına ortak koşuyor, ya devletini, ya liderini, ya partisini bir, bir şey ortak koşuyor Allah'a. Ortak koşmadan iman etmek yok. Koşacak. Mektup yazıyorlar, ölünün göğsünün içine koyuyorlar ki, melek gelirse topil geçsin diye. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Hey Rabbim, Allah'ın sana gönderdiği mektup, şuradaki iki tane melek varken, onu açıp kısaydın göğsünün üstüne koysaydın ya, o mektubun emrini, yasağını, kalbini içine yerleştirseydin de kefenin içine girmeden o iki meleği şahit tutsaydın ya, öldükten sonraki melekler bambaşka meleklerdir. Ha öyle cebbar öyle heybetliler ki vurdular mı demir topmaklarla yedi kat yerin dibine geçersin ve yeryüzünde insandan başka ins, cins ve her şey duyar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onları inilsin. Hadi bakalım. O gün kurtarıcı yok Allah'tan başka. Efe <gülüyor> eminu اَنْ تَأَتْيَهُمْ غَاشِيَتُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأَتْيَهُمْ سَاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ Onlar güven içinde midirler, kendilerini emniyet içinde mi zannediyorlar? Allah'ın azabından onları kuşatıcı olan bir azap geliverse veya kıyamet saati ansızın gelmiş olsa onlar hiç bundan habersizken. Kendilerini emniyette güvende mi hissediyorlar? Birden bir azap geliverse... Kıyamet saati kopu verse onlar kendilerini güvende mi zannediyorlar? Ya olsa bunlar. Kul <gül> hazihi sabili ed'u ila Allah'i ala ana ve men ittaba'ani ve subhanallahi ve ma ana minal musrikin. Deki onlara işte bu benim yolumdur. Hangisi? Hangisi tevhid yolu? iman yolu benim yolumdur. O da İslam. Ed'u ilallahi sadece Allah'a davet ediyorum. Allah'a çağırıyorum insanları ne üzerine ama alâ basiretin. Hem davamızın ilkeleri hem İslam'ın tevhidin esasını anlatıyor hem de o tevhide nasıl davet edileceğini peygamber öğretiyor bize sallallahu aleyhi ve sellem de ki ben ve bana tabi olanlar ha, demek ki Resul ve ümmeti Allah'a nasıl davet edecekler? Bu benim yolum diyecekler önce. İslam'ın bir kere yollarının olduğunu ilan edecekler. Din olarak hayat tarzı olarak yaşayış tarzı olarak. Bu benim yolum diye ilan edecekler mi? Ve sonra bütün insanları buna davet edecekler. Ama ne üzerine? Basiret üzerine. İşte o basirette nedir? İlimdir, fıkıhtır, siyasettir. Hı? Bunların hepsini içine alır. Ben ve bana tabi olanlar, o zaman ümmet de Resulullah'a tabi olmak zorunda. Tabi olmadığı an, o tabiiyeti terk ettiği an, o ümmet insanları Allah'a davet etti kendine davet ediyordur. İnsanları kendine davet edeni de Allah başkasına kulluk yaptırır. Biz Rabbimize, sahibimize, malikimize çağırsak, O bizi korur. O bize sahip çıkacaktır. Ama kendimize çağırdığımız zaman, hayır, O bizden vazgeçer. Yetehalle anne Arapların dediği gibi bizden tehelli eder, bizden vazgeçer. Ve subhanallahi ve ma ana minal burada hem davetinin maksat ve gayesini hem de nedir dinin bir diğer rüknünü böylece Resulullah bize öğretmiş oluyor ve Allah'ı tesbih ve tenzih ederim ki ben asla ve katiyette müşriklerden de değilim. Gerilere göre. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلّٰى رِجَالَ النُّوح۪ي اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْخُرَىٰىٰ Senden önce kendisine ancak o medin şehirlerin, kargelerin, ülkelerin insanları içerisinden erkek ancak erkek rical olan kimseye vahy ederiz. Kadınlara Risalet vahyi yok. Nübüvvete dahil olan vahiler var ama risalet peygamberlik risalet vah vahyi yok öbür vahiden var. Allah meleklerle gönderiyor vahyi diyor haber veriyor. İsa aleyhisselam'ın annesine, Musa aleyhisselam'ın annesine. Efellem yesiru fil ard yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin ne olduğuna nazar edip bakıp ibret almazlar mı? Gerçekten وَلَدَّارُ الْاٰخِرَةِ And olsun değil mi? وَلَدَّارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Ahiret yurdu Allah'tan ittika edip korkanlar için gerçekten daha hayırlı olandır. اَفَلَا تَعْكِلُونَ Akıl etmeyecek. Hatta, اِذَا اَسْتَيْأَسَ الرُّسُّلُ وَذَنُّ اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجِّي مَنَّ شَاءَ Peygamberler, daha önceki rasuller ümitlerini neredeyse kesip, yalanlandıklarını anladıklarında, kesinlikle yalandıklarına, yakinen bildiklerinde, onlara bizim zaferimiz, yardımımız geldi, ve biz de dilediğimizi, kurtuluşa kuşlar erdiririz necata erdiririz. Ve la yurad ba'suna ani'l kavmi'l mujrimin. Mujrim olan icramda, cinayette, isyanda bulunan bir topluluğun başına gelecek olan azabımız da asla ve kadiyette geri çevrilmez. Bak. Kim olursa olsun o topluluklar. Allah diyor çevrilmez o. تكون مرجِّدش. لقد كان في قصص معبرة لقول الالباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمن. Onların kıssalarında, peygamberlerin kıssalarında, ulul elbab için ibretler vardır. İbre, bir şey üzerinden geçme anlamında, abera ya' bunu geçmek demektir Arapçada. İbre, o sanki aklen ve ilmen bir şeyin üzerinden incelerek, araştırarak geçmek ve ondan kendimiz için ders almaktır. Yani her zaman gözümüzün önünde bulundurup dikkate almamız gereken bir şey anlamında. İbret edersin. Ma kene hadiften yuftara. Bu Kur'an asla ve asla uydurulmuş olan bir hadis yani söz değildir. Yaşar Nuri Öztürk diyor ki, Ehli Bidat, efendim, Bak bu ayet bile uydurma hadislerin çıkacağı hakkında mucize bir haberdir, diyor. Mucizedir diyor bu, mucize. Ne? İşte iftira edilecek hadislerden bahsediyor ya. İşine geldiği zaman hadisi söz olarak çeviriyor, işine geldiği zaman hadisi Peygamberin sözüne gönderiyor. Kuran'daki hadis geliyorsun. Hevaheli, asla iftira edilen, uydurulan bir söz değildir ve lakin, ancak, nedir o Kur'an? Tasdiqen lezî beyne yedeyhî ve tafsîle kulli şeyin ve ve rahmeten liqâmin yûminûn ancak ve ancak, fakat ve kendinden önce olan kitapların tasdiki. Rejim, Tevrat'ın hükmüdür, yok, olmaz öyle şey. Ama Allah diye tasdikidir, diyor. Ne yapacaksınız? Sen, bugün Mepsut'un kitabı, Mepsut'tan İmam Seraksin'in kitabından Tevrat'tan ve İncil'den ayetlerle namaz kılıncına fetva veriyorsun da niye recmin Allah'ın ikme olduğunu inkar ediyorsun evet Mepsut'ta öyle yazıyor diyorsun gerçekten de öyle yazıyor Mepsut'ta Delili hücceti nedir Allah'a hesabını versin kim söylemişse o sözü biz o sözün sahibi değiliz Kendinden önceki kitapların tasdikidir, hidayet üzere tasdikidir ve tafsile kulle şeyin, her şeyin tafsilidir. Yani her şeyde maksat nedir? Var mı her şeyin tafsili? Her şey var mı Kur'an'da? Ama tafsile kulle şeyin ne demektir? Her şeyin ayrıntılı açıklamasıdır, nedir? onun içinden çıkamazlar işte o. Kafaları mealden öte çıkmayan, ilimleri meal sınırını taşmayan o, irfan ve hikmet yoksunu kimseler bunu anlayamazlar. Ve huden ve rahmeten li kavmin yüminun iman edecek olan bir kavim içinde kim iman edecekse kavimlerden hangi kavim hangi topluluklar iman edecekse onlar içinde Kur'an nedir? Hüda. Doğru yolun kendisi. Onun için ve rahmettir diyor. Hüda şeriattır. Ama hedi yoldur. Peygamberin hediye sünneti. İnne ahsenel hadifi kitabullahi ve ahsenel hedi. Hedi Muhammed'in ve şerr-i amuri muhdesatetha ve kullu muhdatetin bid'a ve kullu bid'atin dalalete. Ebu Hurere riva kullu Bütün dalaletler de cehennemdir. Ma kâne hadîsen iftirâ, ahdsa bi'aslâ Kur'an iftira edilmiş olan bir hadis değildi. Ulul elbab geçti. Ulul elbab'ın ne olduğunu biliyor musunuz? Ulul elbab için Kur'an kıssalarında onların kıssalarında ibretler vardır. Nedir ulul elbab? Açalım Ra'd suresi 13. sure 19. ayeti kerime. Evet. inne yetezekkarû ulul elbab ancak ve ancak Ulul albab hatırlar diyor. Allahu Teala bir şey veriyor. E femen ya'le men ehuz zikre Rabbike el hakku Rabbinden indirilen hak olduğunu bilenle ama olan hiç ama olan kimse gibi midir? Allah'ın ahdine defa gösterenler ve misakını nakz namaz kılanlar Allah'ın emrettiğini vallazina asedunu ma amara Allahu Allah'ın ulaştırılmasını yerine eda edilmesini emrettiği bir şeyi yerine ulaştırıp eda edenler ve Rablerinden korkup kötü bir hasadun hesabın başlarına gelmesinden haşyet ve kauf içinde olanlar Allah'ın Rablerinin cemalini yani vecini yüzünü dileyerek isteyerek sabredenler, namazı ikame edenler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğinden açık ve gizlice infak edenler ve kötülükleri iyilik ile giderenler var ya işte onlar için ahiret yurdu vardır ve ancak ulul elbab onlardır. Ancak ulul elbab kimdir? İşte bunlar. Ayette zikredilen ''Ulul elbab için onların kıssalarında ibretler vardır. Ama açın bakın meallere akıl sahipleri içindir. Allah sizi rezil etsin. Allah'tan korkmuyor musunuz? Allah'ın ayetlerini böyle yanlış çeviriyorsunuz. He? Akıl sahipleri midir? Bu ayetin, bu ifa ibaresinin çevirisi ''Ulul elbab'' Akıl sahibim. Sadece akıl sahibim. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bazı ifadeler ve ibareler gelir, maalesef onları çok ucuz bir şekilde ticari maksatla hemen kısaca atlay verip geçiyorlar ve ne anlam ifade ettiğini de bize bu şekilde söylememiş onlar. Bakın ''İnne mâ yetezeker ulul elbâb ellezîne'' ''Ulul elbâb ellezîne'' ''Şöyle şöyle şöyle yapan ulul elbab Öyle yapan yapmayanlar ulul elbab değildir. O zaman ne diye bütün bu ibadetleri, farzları, vacipleri terk eden insanları Kur'an'ı Ha Bu ahlakı sergilemeyen adam ne diye Kur'an'dan ibret alır? Vallahi da billahi de almaz. Kur'an'ın mucizesi bu, allah Teala söylüyor. Evet, dolayısıyla bugün biraz hızlı yürümekle ne yaptık? Bu şekilde Yusuf Suresinin sonuna gelmiş olduk. Allah Azze ve Celle sabredip dinlediğiniz için ezrinizi artırsın. Ve inşallah Teala hem sizi hem de beni bu işlediğimiz derslerden müstakit kılsın. Ve öğrendiğimizle amel etmeyi, iman ettiğimizle amel olmayı Allah Azze ve Celle cümlemize ve hepimize nasip eylesin. Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Selam Aleyküm ve rahmetim. Evet.